Çiftçinin çocukları da örnek alamalıdır. Bir ayağı çukurdaydı zengin bir çiftçinin. Çocuklarını çağırdı ve dedi ki... Tarlaları satmaya kalkışmayın sakın. Atalarımızdan kaldı bize onlar. İçinde büyük bir hazine yatar. Yerini bilmiyorum siz bulup çıkarın. Birazcık çabayla üstesinden gelirsiniz. Zengin olunca da iyice yükselirsiniz. Kazın, çapalıyın, sürün, belliğin, tarayın. El değmedik yerini bırakmayın. Baba öldü, sarıldılar kazmaya çocuklar. Sürüldü çapalandı tarlanın dört bir yanı çıkmadı hazine ya da ona benzer bir şey ama ürün pek bol oldu harman zamanı gün görmüş ihtiyaç şunu öğretmişti dünyada en büyük hazine işti. Boş oturanı kimse sevmez ama işgüzarlar da yaka silktirir. İşgüzar kime mi denir? Dövüküyle anlatayım.